Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar alanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Hasan Cenk Dereli. Merhaba, ben Yalta Akam. Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün Volkan'ı biraz izne ayırdık. <gülüyor> Yalta'yı <gülüyor> yanıma aldım. Güzel bir dinamik oldu aslında. Geçen hafta da Volkan Yüksel Demir'le beraber kendisi çok keyifli bir program gerçekleştirmişti. Buradan dinleyicilere söz veriyorum. bu Bizim bloktaki podcast işini çözüyorum. ...oradan da güncel olarak takip edebilirler... ...ama Açık Radyo'nun kendi sitesinden... ...programın podcastlerine ulaşmak da mümkün... ...bunu hatırlatalım... ...çünkü birkaç kez sitem aldım... <gülüyor> <gülüyor> ...bugün... ...konuğumuz Selva Güdoğan... ...merhaba... ...nasılsın? Teşekkürler... ...hoş geldin... ...çok sağ ol... ...aslında çok önceden düşündüğümüz... ...ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz... ...bir programı yapıyor gibiyiz... ...stüdyo eksi konuşacağız... ...bugün... Sen istersen bir şeyler söyle. Ya, nedir durumlar? <gülüyor> Studio X nedir? Ya da direkt sana mı? Aslında ben biraz baş bah bahsedebilirim. <gülüyor> Daha öncesinde biz programda çok bahsettik az Studio evet. X'ten böyle kısım kısım. Studio X yaklaşık 9 ay önce. işte İstanbul kısım ayında, Kas evet. kasımı, <gülüyor> Geçen Kasım'da İstanbul'da <gülüyor> açılan bir kent laboratuvarı. <gülüyor> İçerisinde çeşitli etkinlikler, sergiler gerçekleşiyor. Onun da direktörlüğünü aslında şu an Selva yapıyor. Yani Superpool Olur, diyebiliriz ama demesek mı? daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü aslında <gülüyor> ikisini e, bir miktar ayrı tutmaya hakikaten çok özen gösteriyoruz. yani e, O bizim için önemli bir şey. Çünkü Super Bowl deyince aslında bir takım ortaklıkların önü kapanmış oluyor. Hı -hı. E, aslında bu nötr bir platform. Yani Hı -hı. bir arkasında bir... E, ...hani özel bir Hı -hı. kurumun olmadığı bir şey bir yandan da... Hı -hı. ...yani bir düşünce şeyinin... En ...sistematiğinin... Peki şey mesela. aslında Superpool'dan biraz... Hani, ...Superpool diye dönemezse <gülüyor> birazcık böyle ufacık... ...yani Selvan'ın şu an... ...Studio X dışında ne yaptığından aslında da bahsetmek için... Hı -hı de söyledim. Superpool diye bir mimar pratiğine sahipler. Yaklaşık ofis. 7 sene oldu mu? Aa, bugün 8. yıl doğum günümüz. Vay! <gülüyor> tebrik <Buradan> ediyoruz. <gülüyor> 8 uzun Yaşlandık, yıl. Yaşlandık evet. <gülüyor> Vay be o kadar zaman oldu mu? Oldu vallahi. Vay. Ee, o zaman oldu. tekrar tebrik ediyoruz. <gülüyor> <ki>. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, piyasada ofis <gülüyor> devam ettim. O kadar kolay değil. Ee, peki şeyden bahsedelim o zaman. Yani bu fikir nasıl e, İstanbul'a geldi? Yani ben biliyorum tabii ama istersen sen hikayesini anlat. Yani bu Studio X nedir? Tamam. E, Studio X aslında Columbia Üniversitesi'nin e, mimarlık fakültesinin başlattığı bir girişim. Hmm. E, on, yani tabii ki mimarlık, e, bütün üniversiteler diyelim bir şekilde e, kendilerini e, dünya çapında tekrar tanımlamaya çalışıyorlar. Hmm. E, bu mimarlık fakülteleri için bence özellikle önemli bir konu. Çünkü yani e, mimar aslında her yerde çalışabilirim diye çıkıyor okuldan başlıyor. Hmm. E, yani belirli bir e, globalleşmesi var. <gülüyor> Özellikle bizim mesleğimizin. E, böyle olunca e, bir yandan sırf yani New York'ta e, mimar yetiştirmenin imkansızlığını e, düşünerek... E, ...dünyanın başka yerlerinde de olmayı hayal ediyor. E, bunu hayal ederken de bu aslında e, eski dekanımız Mark Wigley'nin e, bir projesi. E, bu bir Starbucks gibi hani gidelim orada şubu açalım. Şubu açıp işte Amerika'da e, nasıl... Satıyorsak aynı şekilde kahve satalım, aynı şekilde öğrenci yetiştirelim değil. Bir platform meydana gelmesinde yardımcı olalım, onun altyapısını kuralım. O platform kendi konuşmasını, kendi diyaloğunu başlatsın. Biz de onun içerisine bir misafir olarak dahil olalım mantığında. Kurduğu bir takım mekanlar. Kaç tane var bunlarda? Altı tane var. Daha fazla hedeflenmiş aslında ama son haliyle altı. E, bu Rio, Amman, İstanbul, Johannesburg, e, Bombay ve Pekin. Hı hı. E, yani Avrupa'daki ayak aslında İstanbul. Hı hı. E, bu da aslında çok bilinçli bir e, hı hı. karar. Hı hı. E, şey Kolombiya Üniversitesi Mark Wilde için. E, böyle yani bunun e, hem Kolombiya Üniversitesi ile beraber ortak yürüttüğümüz e, araştırma projeleri var. Yani aslında stüdyo üniversite mekanı diyoruz ama bunun bir e, içerisinde... Ders vermek olmayan bir hı. eğitim mekanı, bir öğrenme mekanı. Yani aslında hedeflediği kitle daha ziyade hı hı. genç profesyoneller, okulu bitirmiş insanların o okuldaki heyecanla devam ettirebileceği, hı. kendi hani projelerini getirip büyütebileceği hı hı. bir yer. Onun niteliğini aslında konuşacağız belki o yani davetler vesaire yapılacaksa belki programın sonuna doğru da hani insanları tamam. davet etme şeklinde... çünkü onun çerçevesini sen çizersen daha iyi olur yani ben ezberli bir şey söylemeyeyim... ondan önce şey söyleyeyim nerede yani <gülüyor> yani hani ee, böyle e x hani <gülüyor> bilmiyorum falan gibi bir durum yoksa nerede <gülüyor> <gülüyor> burası evet, evet. yeri belli <gülüyor> çok güzel şey e neredeyiz e şeyde e Fındıklı diyeceğim aslında Salı Pazarı otogüsturanın adı o Salı Pazarı Hı -hı. E, ama e, fındıklı kabataş arasında şeyin deniz denizcilik Hı -hı. karşı tam karşısındayız. E, e, Borusa'nın binasının Hı -hı. alt katındayız Hı -hı. tam e, sokak üstünde Soluk, e, Koca ne? cepheli bir yer belki evet. e, önünden geçerken de ...acaba burada ne var diye merak etmiş olabilirsiniz. Evet, üzerinde e... kocaman pembe bir eks var. Evet, <gülüyor> <gülüyor> o bir fikir verebilir. Çekinmeyin. <gülüyor> Çekinmeyin, kapı açık. <gülüyor> evet. Kapı kapalıymış gibi duruyor ama aslında kapı açık. <gülüyor> yani kapalıymış gibi durmasının sebebi de... ...sokaktan gelen çok büyük bir gürültü var. <gülüyor> o yüzden kapı... Sıcak, sıcak <gülüyor> var. Sıcak var, <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden kapı açık değil. Ama <gülüyor> e kilitli <gülüyor> değil kesinlikle. Hı -hı. Peki şeyden bahsedelim. Bu... E şimdi ...kasım ayından beri... ...burası bir şekilde var... ...etkinlikler oluyor. Facebook üstünden vesaire... Yani ...sosyal medya üstünden aslında takip edebiliyoruz. Twitter'dan da çeşitli hesaplar var. Ve seminerlerden... ...atölye çalışmalarına... ...ne bileyim ben uzun vadeli... ...böyle hatta gece sabahlamalı vesaire... ...ilginç etkinliklerden... <gülüyor> ...böyle ne bileyim... ...birkaç saatlik seminerlere kadar... ...her şey oluyor. İstersen biraz... ...neler oldu, tamam. ne amaçlandı... ...bugüne kadar neler yapıldı bundan sonra neler olacak gibi böyle bir belki ben bir de onunla bağlantılı bir şey daha sormak hmm. istiyordum aslında bu hani diğer ülkelerde de var Stüdyo X'ler hani hepsinin e, ayrı bir hmm. uzmanlaştığı veya ilgilendiği alan mı var yoksa mesela hepsi kent üzerine mi çalışıyor yani mesela projelerini seçerken ne bağlanma var hmm. sizde neler seçip ne yaptınız hmm. tamam şimdi e, bize verilen e, şey e, brief e, şu e, kentlerin geleceği nedir kentlerin hmm. geleceği üzerine e, konuşmalar e, Yap, yapabilmek. Şimdi bu, bunu böyle deyince e, aslında mimarlık fakültesine bağlı olup kenti konuşuyor olmak bence çok iyi bir e, şey e, çerçeve. Çünkü mimarlık tasarım konuşuyor olsak bir yerden sonra sadece birbirimize konuşuyor olacağız. Hani hmm. kenti dediğimiz hmm. zaman tabii ki her, her şey giriyor aslında hmm. bir yandan içine. E, o yüzden e, konu sınırlamanız var mı dersen yok bir yandan da. E, her şeye açığız. Hmm. Yani ...kent içeren... ...daha mekansallaştığı zaman da çok... ...güzel oluyor ama mekansallaşmadığı... ...zaman da sorun değil yani çünkü... ...öyle bir zorunluluk yok... ...kent konuşurken... ...her o... ...biz studio X'lerde en... ...genç iki studio X'den biriyiz... ...Johannesburg ve İstanbul... eski ...Pekin ve Rio... ...eskiler onlar hı hı. üç senedir var... ...Rio'nun belediyeyle daha yakın... ...bir ilişkisi var onlar daha... ...gerçek projeler üzerinde çalışmışlar yani bir takım favelalar üzerine çalışıyorlar şey e, kent sağlığı konusunu çalışıyorlar vesaire e, ama tabii bunun yanı sıra daha hafif daha yani şey daha e, çabuk üretilen hmm. içerik de var yani illa iki senelik üç senelik araştırma projeleri olmak zorunda değil e, biz de e, böyle başladık şimdi StoryX İstanbul'un bir bir farkını ben baktıkça fark ettim. Ee, yani bizim e, benim çok akademik bir geçmişim yok aslında yani tam okulu bitirdim mimarlık <gülüyor> yaptım ama e, öğrendim ama e, daha ziyade e, daha ziyade pratik projelerle e, öğrendik e, diyeyim. Hem işte Remkolasın ofisinde çalışırken olsun ondan sonra Superpool'da yaptığımız işler olsun yani işte haritalama projeleri işte bir takım araştırma projeleri bunların hepsi daha ziyade pratik ihtiyaçlardan. Ee, bizim soru yaparak öğrenme evet süreci, yani bir merak ettiğimiz hı. konular işte yani dolmuşlar nasıl yani hı. bu, bu işte, ülke, şehirde nasıl çalışıyor bu dolmuş ya da işte e, yani buna benzer çok pratik sorular e, bu yüzden daha gene is is şeyin İstanbul'un biraz daha böyle bir pratik e, şey içgüdüleri var yani çok böyle akademik ...bunun paperını yazdık mı... ...işte makalesi de çıkacak mı... ...altındaki şeyleri doğru mu olacak falan diye öyle çok... ...mesela anman biraz daha öyle... ...biz biraz daha pratik ağırlıklıyız falan... ...öyle de şeyler değişiyor... ...ne bileyim... ...eğilimleri değişiyor her... ...şehrin... ...biz neler yaptık diye konuşursak da... ...açıldığımızda... ...Colombia Üniversitesi'nin... Bir hazırladığı daha önceden Amman'la beraber hazırladığı bir içerik vardı e, müzeler üzerineydi e, ve müze mekanlarını e, hmm. mekanları üzerineydi yani Ortadoğu'da yeni e, özellikle yeni yeni oluşan e, müzokretini de aslında dünya çapında değiştiren e, mekanlara bakıyordu. Sonra yaptığımız proje, bizi Tayfun Serttaş'la beraber yaptığımız mimarlar mezarlığı projesiydi. Benim için çok kıymetli bir iş çünkü yani İstanbul'un geleceğini konuşacağız ama geleceğini konuşmadan önce bir geçmişini anlamak yani çok aslında son yüzyıl. Herkesin şu anda anlamaya tekrar e, çalıştığı bir dönem. E, ve içerisinde de görünmeyen çok e, kalemler var. <gülüyor> <gülüyor> e, bunlardan birini de e, e, tayfunun çalışmasıyla konuşabildik. Hemen o sergiden önce Tayfun'u konuk etmiştik. Evet. meraklıları podcast'ler arasında bulup <gülüyor> dinleyebilirler. Ben araya girmiştim. o yani çok muhteşem bir çalışma. Çünkü Osmanlı'nın son dönemindeki ve şeyin Cumhuriyet'in erken dönemindeki mimarların isimlerini binaların üzerindeki levhalardan takip etmiş 10 sene boyunca hmm. Tayfun. Ve bu işte topladığı 200 tane isim var ve çoğu yani hani burada yetişmiş bir mimar olarak yani ağırlıkla burada yetişmiş bir mimar olarak benim hani bilmediğim isimler hı hı. E, ama bu şehrin hani e, gururla baktığımız binalarını aslında inşa eden insanlar ben yani bunu gösteren bir e, sergiydi e, beraberinde bir kitap e, çalışması oldu e, ıssız kenti uçlaması diye onu e, diyecektim aslında ha. bir hmm. yandan bir studio aslında bir kitap meselesi evet. de var hani yayında da çıkartıyorsunuz öyle bir katkısı da var aslında Hı. şu anki bu yani <gülüyor> çok önemsediğim bir şey inşallah daha iyi önünde getirebiliriz arkasında. Yani bir yandan hani akademik değiliz dedim ama şey de çok önemli bir belge bırakmak çok Hı. önemli. Bugüne ait bir şeyler söyleyebilmek bu kent üzerine ve bunu bir ciddiyetle bir şeyle yani doğru şeyleri yani doğru tabii çok karışık bir kavram ama hani e, bugüne değer şeyleri konuşabilmek çok önemli. Bunların da yayınlaşmasını e, gerçekten çok istiyoruz. E, böyle iki tane, e, bir tane daha küçük bir yayınımız oldu İstanbul Bahçeleri diye Sinan Loji ile beraber yaptığımız ve planladığımız e, Kapalı Kitap diye bir proje var. O e, şey, Türkiye'deki e, hapishanelerin bir e, haritalama projesi aslında. E, onu da e, Cezair sisteminde e, toplu sivil toplum e, derneği ile beraber çalıştık. Yani bu tür aslında e, her projenin içerisinde herhalde 3-5 tane önemli aktör var. E, bunlar da e, Stüdyo X'in aslında kurulamayı plandığı, planladığı planladığı şey sistemde o yani e, kendi bir ev sahibi bazı yerlerde bir e, daha büyük ağlara ulaşılabilecek bir portal ya da neyse <gülüyor> ne dersek ona e, ama e, içerisinde ...başka aktörler var. Ne? O yüzden... Evet, bu ...ben yani bunu yeterince aslında anlatamadık. Ee, Belki ki, şey pardon. de demek iyi olabilir... ...yani burası bir fiziksel mekan. Abi, ee, evet. <gülüyor> Yaklaşık 600 <gülüyor> evet. metrekare. 600 evet. metrekare ve e, içerisinde... ...işte ne bileyim atölye de yapabiliyorsunuz... ...sergi de düzenleyebiliyorsunuz. Bir yandan ama içinde vakit geçirilebilecek... ...olan da bir mekan. Bir evet. kütüphane e, şey var. Başlangıcı var, var evet, en azından. Hedefi var. <gülüyor> Ee, ...bir mutfağı var falan. Yani orada böyle ben hep orayı... ...gönlümden geçen <gülüyor> şöyle... ...gidip burada oturup böyle çalışalım... ...bir şeyler yapalım. Bu bütün araştırmaların... ...kenarından bakalım. Bir şeyleri dahil... ...olabiliyorsak. Yani o dediğin portal... ...meselesi önemli yani. yani. orası... ...bir fizik mekan. içinde pek çok şeyin yapılabildiği. O fizik mekan aynı zamanda... ...bir kışkırtıcı. Çünkü kendi programları var. Hedeflediği programlar var. Ee, bir şekilde karar verilmiş ve hazır. Ama aynı zamanda bir şekilde de... E, ...canlı. Çünkü... E, talepleri de evet. e, karşılıyor. Yani zaman zaman. Biz orayı yani sürekli açık açık çağrı halinde olan Hı -hı. bir mekan olarak tanımlıyoruz. Yani Hı -hı. hakikaten sürekli e, bekliyoruz. Hı -hı. E, bir, yani bu şehrin enerjisi var, çok büyük bir enerjisi Hı -hı. var. E, tasarım konusunda çok fazla, tasarım mimarlık, şehircilik konusunda Hı -hı. fazla platformu yok. Hı -hı. E, bu... Özellikle özelleşmiş an evet. bu anlamda. Evet, yani. evet. Hı -hı. Yani hani sanat konusu çok daha e, şey, Yayın. desteklenen bir... E, evet. Hı -hı. ...bölge ama... ...işte tasarım bir yana... ...o açıdan bize çok kıymetli... Hı -hı. ...o kesinlikle bir diyalog oluşmasını Hı -hı. sağlıyor... Hı -hı. ...insanlar arasında da... Hı -hı. ...biz de onun gibi bir mekan... ...yani bir altyapı olmak istiyoruz... ...öyle bakınca da... ...bugüne kadar yapılmış olan etkinlikler... ...aslında o geniş kapsama alanında biraz gösteriyor... ...çocuklarla yapılmış olan etkinlikler var... ...kenti... ...dijital ağlar üstünden... ...hatta hacklemek... ...hacklemeye kadar götüren... Ve üç gün boyuncaydı galiba. Hekaton üç evet. gün boyunca sürmüştü. Üç gün boyunca o mekanda süren bir çalışma var. E, sergilerden bahsettik. İşte yayından bahsettik. E, basılabilir, geçilebilir bir mekan olduğundan bahsettik. Bir vitrini var. O vitrinin kendisi evet. de oldukça potansiyelli bir şey. Yani Aynen. tramvayla geçerken... başka kendimle. bir sergi alanına Aynen öyle. <gülüyor> e, bugüne kadar olmuş olan şeyler aslında bu hedefi e, bir şekilde... E, Oldukça ciddi bir şekilde niyetlerini belirten bir şey. Böyle bir ara verelim müzik tamam, arası. Tamam. Ondan sonra da geleceğini konuşalım. <gülüyor> Açık Mimarlık Programı'ndasınız Açık Radyo'da. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yel Takım. ile beraber Studio Eksi konuşmaya devam ediyoruz. Ee, programın ilk kısmında Studio X'in ne olduğunu ve bugüne kadar neler yaptığını aslında konuştuk. Ama bir yandan ya ben şey de merak ediyorum. Yani Studio X'e kim geliyor? Yani Cenk'in biraz önce bahsettiği gibi çok böyle katmanlı. Hani Hekaton için birileri geliyor, çocuk atölyeleri yapılıyor ama gelen profil aslında kim? Tamam. Şimdi iki ayrı açıdan konuşalım gelmeyi. Çünkü bir projeyle gelen gelenleri konuşabiliriz. Bir de dinleyici ya da katılım için gelenleri konuşabiliriz. Proje için gelenler genel genelde yani sanatçılar işte Tayfun gibi. Hı hı. Bir de araştırma pratiği içerisinde olan mimarlar. Bunda Alexis Yana'la bir projemiz var. İşte Sinan Loj ile olacak. Merve Bedir. Öyle çalıştığımız bir mülteci konusu var. E, vesaire. Ama e, çok daha böyle tasarım ağırlıklı e, mimarlık yapan pek kim? Salih Küçüktunay'la yaptığımız bir iş oldu. E, hani böyle bir dediğim gibi e, kendi gündelik pratiğinin içerisinde araştırmanın bir e, önemi olan e, mimarlar daha hmm. ziyade geldi e, projelerle. Ve biz aslında bunun biraz daha geniş bir kitle olacağını düşünüyorduk. E, o konuda ...hani anlıyoruz yavaş yavaş ki hani tabii mimarlık pratiği aslında müşteriye bağlı bir e, pratik... ...ve bunu da görüyoruz yani biz daha böyle ne bileyim daha çok kişi kafamızı çalar diye düşünüyorduk. Tabii bunun içerisinde şey de var hani e, bizim duyuramamamızdan doğan birçok sorun da var. E, o i̇şte orası belki kesin... burada tekrar evet. böyle altını çizmek evet. lazım. <gülüyor> evet. Kapı <Evet>. açık. <gülüyor> kapı açık, kesinlikle kapı <gülüyor> açık. E, onu bir konuşmuş, söylemiş olalım. Şey olarak da dinleyici olarak da ya da katılımcı olarak da gene çok çok geniş bir şey alt, profil var. Burada mesela mülteci konusunda aslında sosyologlar geldi. Mimaller gelmedi. Çok fazla. Birkaç kişi vardı hani tanıdık. Onun dışında tabii ki hapishane vesaire gibi konuları çalıştığımız zaman da yani böyle sosyal konular ...daha ziyade sosyal birimleri çekiyor. Üç boyutlu... ...yani bazen... ...yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Mesela... ...Lizan kotur konuştu. Hı -hı. İki gün önce... ...Arkis'in direktörü... ...Lilet B. vardı. Dün akşam... ...Philip Mizelwitz vardı. Gene T. Uberlerinden bir mimar plancı. Bu... bu ...şelere de konuşmalara da... ...geniş bir profil. Aslında her bir yandan da bu açık çağrı mantığında yani işbirlikleriyle çalışmanın böyle güzel bir yanı var çünkü herkesin kendi bir zaten temas halinde olduğu insanlar var ve yani etkinliklere ben... göre on, onlar Hı -hı. tercih ediyor diyelim ama yani okullara yeterince ulaşamadık. kendi yani şey yaparsak kendi kendimizde eleştirecek olursak mesela İTÜ'den öğrencilerin ya da işte karşımızdaki Mimar Sinan'dan öğrencilerin filan daha haberdar olmasını Hı -hı. gönlümüzden geçiyor ama nasıl şey yapacağımızı da... Yani bir yandan da şunu da söylemek lazım Stüdyo X'in e, iki iki buçuk kişiyiz hmm. e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iki buçuk kişi olmanın e, bir e, tabi e, bunun doğuduruz bir PR ne yapabilmek işte duygularını hmm. yapabilmek vesaire için çok e, minik bir ekip e, o yüzden de e, yani yavaş yavaş büyümekte bir e, sakınca ben görmüyoruz sakınca aslında kemikleşmiş bir ziyaretçi şeyinden sonra çünkü o bir anda da yok olabilir onun yerine her etkinlikte, her başka türlü e, gerçekleşen olayda değişen bir ziyaretçi topluluğu daha iyi aslında. Onlar da bu... Böyle... Şunu hatırlatalım. E, bugün e, özellikle hem Açık Mimarlık hem de Yelta ve benim kişisel Twitter hesaplarımızdan aslında e, sizin sosyal medyadaki pek çok bağlantınızı paylaştık. E, e, oradan... Web sayfamız da var. E, StudioX e, e, Onu da... E, yani referans olarak tutabilirsiniz. Hatta orada da şöyle bir şey yaptık. Web sayfasında direkt e, takvimi görüyorsunuz, açtığınız <gülüyor> zaman. <gülüyor> e, çünkü yani hakikaten etkinlikleriyle hayat bulan bir mekan olmasını e, hayal ediyoruz. Yani öyle uzun uzun anlatacak bir şey yok Studio X evet. nedir diye. Ama inşallah yaptığı içerikle e, kendi kendini anlatabilecek. Ki de sizi darlamalarını tavsiye edebilirim ben. <gülüyor> Çünkü bu bahsettiğin ortaklıklar <gülüyor> yani biri bir araştırma fikriyle gelebilir. Onun üstüne konuşmak ayrı bir şey, bir bir etkinlik için Tabii size ki. gelebilir. Tabii o ki. ayrı bir şey. Yani hani bir de o çekiniklik de oluyor. Hani ya bizim ya evet, bu proje çekinik... ne kadar önceden gidersek mekanı kullanmak için konuşmamız lazım. Ya daha başka bir projemiz var. Bunu ne kadar önceden konuşmak lazım falan. Ee, tekrar bence kapının açık olduğunu evet, bahsediyor Bir yandan olmamız lazım. Bir yandan da aslında hani Studio süreceksin bir Nasıl diyeyim? Bir işbirliği ortamı olduğunun da evet. yani de evet. şey gibi değil. Ben bir işim var siz de bana evet. desteklerim yani tek... değil de beraber yapalım. Beraber yapalım çok önemli. Yani tek seferlik etkinlikler tamam ilginç hoş ama Hı -hı. çok öyle çok da hani çok da hayal ettiğimiz şey değil bir yandan. Hı -hı. Hayal ettiğimiz daha ziyade işte ben mülteci konusunu çalışmak istiyorum. Şurada doktora yapıyorum ya da şurada master öğrencisiyim. Bu konuyla ilgili böyle bir tez yapıyorum. Ben bu tezi yani fikirle gelmek çok önemli. Hı -hı. Yani benim benim hayatım şununla ilgili. Ben işte İstanbul'la ilgili en çok dert ettiğim konu şu. Yani bu konuyu e, atıyorum işte. E, mesela Alexis'le beraber yaptığımız sokak sokağın tasarımı işi. Hı -hı. E, yani bu benim için çok önemli bir konu diyor Alexis. Biz ah süper ne güzel hani bunu konuşalım ne yapabiliriz? İşte böyle bir projem vardı. Tamam çok güzel nasıl destek olabiliriz? E, mülteciler konusu gene Merve'nin getirdiği bir konu. Burada... E, o, bunu sonra Kolombiya çok i, i, onun da altyapısı var bu konuda. Hmm. O da dahil olabiliyor. Hmm. İşte, e, Studio X Anman dahil olabiliyor. Ya da hani böyle projeler aslında çok kolay büyütülebiliyor. Önemli olan böyle bir tutkunun olması arkasında. Süper. Okay. O zaman şunu hatırlatalım. Studio-istanbul.org e, web sitesi. Oradan e, her türlü bilgiye, önceki etkinliklere, bir kısım özetlere, ya, gelecekte olanlara ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz biz Serba sana. Teşekkürler. Teşekkür çok teşekkürler, çok olun. adresinden de bizle ilgili şeyleri umarım yakında daha güncel takip edebileceksiniz. <gülüyor> Hepinize iyi günler diliyoruz. İyi günler. Açık mimarlık. mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kalevudra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun